dediler ki bize yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla iman etmeyiz. Veya senin hurma ağaçlarından ve üzüm bağlarından bir bahçen olmalı da aralarında şarıl şarıl nehirler akıtmalısın. <gülüyor> Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri açıkça buna kefil olarak getirmelisin. Au yaqoon alak beytum yazuxu fi'l-nau tarqa fi'l-samaa, wa lan namin aluqik hakatulazil علينا kitaban nqrau. Qul Subhan Rabbi wal illa bshar <gülüyor> Rasula. Yahut altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Fakat bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana da asla inanmayacağız. De ki Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? <gülüyor> Beşer Kendilerine hidayet rehberi geldiği zaman insanları iman etmekten alıkoyan şey Ancak şöyle demeleri olmuştur Allah bir insanı mı peygamber gönderdi? Kullahu <gülüyor> ardı de ki eğer yeryüzünde yerleşmiş kimseler olarak gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara da kendi nevlerinden gökten melek bir peygamber gönderirdik <gülüyor> de ki Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki o kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görendir. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ Allah kimi hikmetine binaen kendi lütfundan hidayete erdirirse işte hidayete eren O'dur. Kimi de isyankarlığı yüzünden dalalete atarsa artık kendilerine ondan başka yardımcılar asla bulamazsın ve onları kıyamet günü yüzleri üstü kör, dilsiz ve sağır olarak haş ederiz. Onların varacağı yer cehennemdir. Onun ateşi her yavaşladığında onlara bir alev artırırız. Velike cezaum bi ennehum kafarû bi ayâtinâ ve kâlû izâ kunnâ âydâlen aw fâten